Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İlkim için başlıyor. Ben deniz Ömer Madra. Ben Yüce Aslanmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Banu Uçurak'a da çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Dünyadan yani sabah en, açık gazete içinde de dünyanın içinde bulunduğu muazzam sorunlardan bahsettik biraz. Özellikle küresel ısınma yüzünden Milyar, milyarlarca kişinin iklim, insan ikliminin nişi yani özel bölmesi içinde yaşamasının imkansız olduğunu gösteren ilk defa yapılmış bir önemli araştırmadan da bahsetmiştik. Tekrar etmekte yarar var. Yani ability diye doğa sürdürülebilir doğa dergisinde yayınlanmış bir araştırma. En kötü senaryoya göre de yani eğer böyle devam ederse durdurulamazsa 27 derecelik bir hedef aşımı olması gerekiyor. Olması ortaya çıkarsa, 2 milyar kişinin 2030'a kadar bu niş denen yaşanabilir bölgenin dışında kalabileceğini, hatta bunun böyle devam etmesi halinde de 2090'a kadar da 2 milyara yakın insanın ortaya pardon 4 milyara yakın 3 milyar 700 milyon insanın yaşanan bir ortamın dışında kalacağını söylemesi gibi bir çok önemli bir araştırmaya yer veren haberler vardı ben de Ömer abi tam bu araştırmanın üstüne dünyada biraz neler olup bitiyor ondan baktım hangi ülkelerde bu ay ne yaşadık bu ay başımıza ne geldi ve bunların iklimle ilgili olanları neler diye şöyle bir süzdüm. Oldukça çarpıcı şeyler çıktı. Ee, i̇sterseniz biraz önce o Tabii, araştırmanın dünyada somut olarak yansımaları neler onları ben birkaç tane söyleyeyim isterseniz. Ee, Kanada'da Alberta bölgesinde 110 yangın çıktı. 43 bin hektar orman yandı. Vietnam'da ülke sıcaklık rekoru kırdı, insanları sokağa çıkma ma yönünde uyarıda uyarıdı uyardı yetkililer ve bu devam ediyor. Demokratik Kongo'da of orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo'da Kongo Cumhuriyetinin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde sel ve heyelanlardan heyelanlardan 400'in üzerinde insan yaşamını yitirdi. Ee, Rusya, Ural ve Sibirya'da çıkan orman yangınlarında 20 e, 21 kişi öldü. İspanya biliyorsunuz geçen hafta da konuşmuştuk. Kuraklıkla ciddi bir e, sınav veriyor ve ciddi bir fon ayırmış durumda Bunu, bununla baş edebilmek için. Ülkenin şu andaki en önemli gündemlerinden bir tanesi bu. Myanmar, e, geçtiğimiz günlerde e, Myanmar'ı ve Bangl Bengal körfezini vuran ülkeler, bir fırtına vardı ee, ve 2 milyon kişi bunda etkilendiği açıklandı Birleşmiş Milletler tarafından Somali'de e, Güney Afrika ülkesi Somali'de 3 yıl süren aşırı kuraklığın ardından yaşanan sel e, ağır hasarlara neden oldu ilk belirlemelere göre 22 insan hayatını kaybetti yüzlerce kişi olumsuz etkilendi bu durumdan. Ruanda'da sel ve toprak kayması yaşandı. Yüzden fazla kişi öldü. Öte yandan Almanya bir yılda tüketmesi gereken kaynakları, gezegenimizin kaynaklarını Mayıs'ın başında tüketerek bitirmiş oldu. Dolayısıyla gezegenin en sanayisi gelişmiş ülkelerden, tırnak içindeki en gelişmiş ülkelerden biri. Önümüzdeki yılın kaynaklarını tüketmeye başladı. Böyle biraz daha uzayıp gidiyor yani Ömer abi sel, kuraklık, afet ve bunların vardığı boyut afet. Ve sonuç itibariyle insan ölümü veyahut da insan yaşamının ciddi anlamda tehdit altına girdiği bir takım olaylar. Evet bunlara şeyi de ekleyebiliriz. Yani bir başka büyük araştırma daha vardı pek üzerinde durabilme fırsatı bulamadık. Bayağı ciddi bir şey çünkü pazar günü yayınlandığı çok kapsamlı bir araştırma yani derin deniz, deniz diplerinde madencilik bu özellikle de bilgisayarlar ve enerjiyle şeyle elektrikle çalışan arabalar için filan kullanılacak madenlerin çıkarılması için gizli bir şey aslında uluslararası deniz dibi otoritesi diye bir kuruluş var. Jamaika'da toplantılarını yapıyor. Neler olup bittiğini de pek bilemiyorduk 30 yıldan beri. Ama son 18 aydır daha büyük bir dikkatler oraya çevrildi. Çünkü Kingston şeyinde Jamaika'da oluyor. Bu Kingston sahillerinde 1994'ten beri bu kuruluş yani de, metaller ve mineraller için derin denizlerin deniz diplerinin nasıl taranması gerektiği ve bir zamanlar e, bilim kurgu konusuyken şimdi gerçekliğe yaklaşıyor ve e, okyan okyanusların diplerinde uluslararası sularda bayağı ciddi çatışmalara da yol açabilecek bir şeye yol açacak deniyor. Yani sayısız grup var Samsung Google Volvo Philips BMW Şili, Kosta Rika, Ekvador, Ekvador, Yeni Zelanda ve İspanya'da şeyler yapıyorlar, itirazlar getiriyorlar, büyük bir kargaşa, kaos şey yapıyor ve acaba bunu durdurmak için çok geç mi kaldık diyor diye aktivistlerle yapılmış ayrıntılı bir röportaja da rastladık belki ileride ondan da bahsedebiliriz bu dünyanın zaten denizlerin durumu fevkalade kötü bir de deniz diplerinden e, bu talan başlarsa bu işin sonunun gelmeyeceğine dair aktivistler çok ciddi bir mücadele veriyorlar Michael Segalov'un makalesinden bahsediyoruz ve okyanusların Tam bir kaosa gideceğini, e, ya balıkçılık ve deniz hayvanlarının ölümü bir yana bir de e, suların üzerinde ülkelerde de çatışmalara yol açacağından filan bahsediliyor. Yani bunu da eklemeliyiz. Bununla yani... bağlantılı bir haber, e, geçen hafta denk geldiğimi okuduğum bir makale vardı ondan bahsetmek istiyorum Ömer abi denizlerdeki durum insan hayatını nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir örnekti. Biraz uçuk bir örnek ama yapılan çalışma. Doğu Afrika ve Güney Çin denizinde korsan korsancılık noktalarında bilim insanları araştırma yapıyorlar. Ve bunun makalesi Amerika Meteoroloji Society dergisinde yayınlanıyor. Epey uzun da bir çalışma. Bu çalışmaya göre, bu korsan e, korsanlık sıcak noktalarında yapılan bu çalışmaya göre, balık stokları azaldığında korsanlık artıyor, Ko, e, balık stokları arttığında da korsanlık azalıyor. İkisini de aynı anda görebiliyorlar net somut olarak. Şöyle ki, e, örneğin e, sıcaklık nedeniyle denizlerin ısınması nedeniyle balıkın çok çok çok çok azaldığı. E, Afrika'da e, Doğu Afrika'da örneğin e, o sene e, e, o, den itibaren korsanlık faaliyetleri artmaya başlıyor. Dolayısıyla balıkçılık bildiğim, bildiğimiz korsanlık, bildiğimiz korsanlık. Evet. Diğer, gemi, diğer gemilere saldırmaktan süredir. korsan balıkçılık değil yani <gülüyor> yok yok hayır bu sonunda hani gemilere çıkıp gemilere evet. çıkan, rehin alan bildiğimiz korsanlık ve bu faaliyetlerde ciddi bir artış var çünkü balıkçılık faaliyetleri azalıyor. Ee, sıcaklığın düştüğü balığın arttığı bir bölgede de tam tersine korsanlığın çok azaldığını görüyorlar. Çünkü balıkçılık iyi gelir getiriyor, riski yok vesaire. Yani kimse zaten isteyerek ya da muhtemelen e, şeyden, keyfinden yapmıyordur, o, öyle bir riski almıyordur. Ciddi e, onun karşılığında hayatla ilgili problemleri vardır diye düşünmekte fayda var. Çünkü yapmıyor insanlar aksi takdirde. Yani balıkla ilgili denizden e, gerekli olanı aldığında e, o korsanlar o riske de girmiyorlar, o suçu da işlemiyorlar. E, böyle bir gerçeklik var önümüzde ve e, bir de rakam vardı makalede. E, niçin korsanlık yaptıklarına dair? Çünkü 9 milyar dolar aşan bir rant e, söz konusu olmuş korsanlık gelirlerinde. Yani bu son özellikle 20 yıl gibi bir sürede 9 milyar dolarda özellikle bu korsanlık yapılan bölgeleri düşündüğünüzde ciddi ve önemli bir para. Bu paranın da önü kesilmeden zaten bu faaliyetlerin bitmeyeceği raporda altı çizilen gerçeklerden bir tanesiydi. Evet yani aynı şey bu aşırı karlar meselesi de zaten dev petrol ve gaz şirketlerinin de bu işten vazgeçmemelerinin temel nedenini oluşturuyor. Yani dudak uçuklatan rakamlar vardı yıllık olarak. Elde ettikleri karları. Ama devam ediyor işte bu mesela senin söz dediklerine eden, mesela İtalya'da son 100 yılın gördüğü en büyük sel felaketi oldu. 30 binden 36 bin kişi terk etmek zorunda kaldı ki yerini yurdunu. Bu dünyada da gelişmiş Zengin ülkelerde, barlıklı ülkelerde görülmüş en yüksek rakam, şaşırtıcı bir rakam ve sebe temel sebebin de iklim krizi olduğu açıkça ortaya çıktı. Devam ediliyor ve Amerika Birleşik, e, ha, oradan şeye geçelim, İspanya'daki kuraklık e, zeytini de vurmuş durumda. Sıcak zeytin ağaçları bile tehlikede, bunun da temel sebebinin. Gene iklim değişikliği olduğu söyleniyor ve yalnız Portek ya yani İspanya bir numara tabi yani neredeyse Avrupa'nın büyükçe bir kısmını tek başına karşılıyormuş İspanya'da evet, Portekiz ve İtalya'da parlak deymiş durum zeytncelik için ama bu zeytin olmazsa solmazsa zeytin olmaz diyorlardı sabahin söyledik bir yağmur duasına çıkan bir psikopos Sebastian Chico'nun duası karşılık bulamamış. Su olmazsa zeytin de olmaz diyor. Zeytin olmazsa bütün bölgeye zarar görür. Çünkü ekonomi yani 66 milyon dolayında zeytin ağacı vermiş O bölgesinde İsmail'in hain ya da Jain nasıl okunuyor tam bilemedik. Yani 630 bin kişinin varlığı tamamen buna ama orada da hileler başlamış aslında. <gülüyor> ya ağaç çiçeği yağıyla karıştırmaya başlayıp satmaya başlamış. %50 daha pahalı çünkü da artık kuraklık gıda fiyatlarını ve zeytinyağı, sofralık zeytin ve zeyyağı fiyatlarını rekor ölçüde arttırmış. 12 ay önce, bir sene öncesine kıyasla ortalama %50 artınca bu sefer de krizi fırsata çevirip yeni ürün ayçiçek çiçek yağıyla Zeytinyağı karıştırılmış. Bunun bir boyutu daha var Ömer abi. İspanya Avrupa açısından önemli bir tarım ve gıda merkezi deposu aynı zamanda. Yani birçok ürünün yetiştirilip üretilip Avrupa içinde tüketildiği bir nokta İspanya. Diğer ürünlerde de ciddi sıkıntılar var. Sadece zeytin ve zeytinyağı değil. Bir çok üründe sıkıntı var ve bu Avrupa'daki hem gıda güvenliğini etkiliyor hem fiyat e, konusunu çok ciddi etkiliyor. Bu da aslında İspanya'daki krizin artık yavaş yavaş Avrupa'nın krizi haline gelmeye başladığını gösteriyor bize. Tabii evet. öbür tarafta da kriz devam ediyor zaten okyanusun öbür tarafında da Amerika Birleşik, Kanada'da sen söyledin zaten batısında... Müthiş yangınlar var ve El Niño fenomeni daha gelmedi. Evet. Akıntısı, hava akımı övgü, döngüsü gelmedi ama gelene kadar devam edeceğini söyleyen uzmanlar vardı Kanada'daki yangınların ve baş edemiyorlarmış. Yani mevcut bütün itfaiye sistemleri filan. Yetişemez hale geldi. Yani dışarıdan yardım istiyorlar. Daha şimdiden, daha yaz gelmeden, Elginio'da gelmeden. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde de batısında ve güney batısında fevkalade ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Colorado Nehri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ırmaklarından birisi sayılıyor. Üç eyalette su havzaları yerli Amerikan halklarının kabilelerinin bulunduğu ve çiftçilerin bulunduğu yerlerde yüzde on üçü total suyun kullanımının aşağı Colorado havzasında kesinti yapılması tarihi bir açıklama geldi. Bu yeni bir haber. Yani üç devlet, şey, üç eyalet, Kaliforniya, Arizona, Nevada eyaletleri Amerika Birleşik Devletleri hükümeti federal hükümetle %13 daha az su çekmeye e, konusunda anlaşmaya varmışlar bu da çok ciddi ve önemli bir haber çünkü çok sayıda eyaleti içine alan ve aylardır süren yıllar demeyeyim ama aylardır süren hem görüşmeler hem de kuraklık devam ediyor Colorado nehri ortadan kalkabilir korkuları var ve yalnız uzmanlar bu Biden yönetimiyle yaptıkları anlaşmayı yeterli olmayacağını söyleyen çok sayıda aktivist kuruluş da var. Yani federal bilimcilerin bu konuda çalışan, kuraklık üzerinde çalışan bilimcilerin ve yetkililerin söylediklerinden çok daha az bir konuda yine bir bir anlaşma yapılmış e, stabilize olmaz nehir sistemi 10 milyonların güneybatıdaki 10 milyonlarca insanın bu, buradaki su kaynaklarına bağlı muhtaç olduğu söyleniyor dolayısıyla orada da çok büyük bir problemden bahsediyoruz ileride daha çok söyleyeceğiz bunu bir başka felaket haberi daha istiyorum bunun hemen geçmeden siz bir çarpıcı tarafı var onu da söyleyeyim ben ifade edeyim yani nereden nereye dedirten bir örnek aslında Colorado Nehri ile ilgili söyledikleriniz. Çünkü bir zamanlar e, o Kolo Colorado Nehri'nin üzerine baraj yapılıp nehir tamamen yok edilmek istendi aslında. Evet, evet gayet iyi hatırlıyorum ben de. Evet. Evet. Yani... O, onun... Pardon sözünüzü kesiyorum. Mesela, Buyurun Ömer abi. Yani bunun hikayesi eğer fırsat olursa ileride anlatılacaktır ama çok ciddi bir trajik... Hikaye gelişiyor orada da çok sayıda hem yerli halkın asıl oranı topraklarının sahibi olan yerlilerin yaşadığı hem de ondan sonra da beyaz adamın sömürgeci diyelim, beyaz adamın gelip yerleşmesiyle milyonlarca insanın hayatını birinci derecede etkileyen bir nehir bu, su havzası. Ne olacağı belli değil. Evet, yani aslında şey, e, bu 30-40 yıllık süreç içinde bir zihniyet değişimi de ifade etmesi açısından hani bir, bir yerde nehri yok edip öldürecekken şimdi artık bu nehri nasıl koruruz? Aman suyuna dokunmayım noktasına gelinmesi aslında e, gezegen üzerinde insanın göz açıp kapayana kadar bir süre içinde nasıl değişebileceğini ortaya koyan bir örnek, o yüzden ben çok olumlu buluyorum. Evet ama yeterli mi? Hayır diyorlar işte bütün evet. bu çalışan aktivist ve tarihçiler. Bir de tabi asıl muazzam bir e, en büyük felaketlerden bir tanesinden de tekrar bahsetmek lazım. Uğursuz ağzımı bir kere açmışken, Tema Vakfı Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde insan faaliyetlerinin dünyadaki çeşitlilerine dikkat çeken bir toplantı yaptı. Ve Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da Mercanların %99'unun yok olacağı öngörülüyor dedi. Bunu da 2 Mayıs'ta Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nün bu yılki temasına uygun olarak konuştu. Uzlaşmadan eyleme, biyolojik çeşitliliği yeniden inşa et e, diyorlar. Yani dünyadaki tüm canlıların ve ekosistemlerin tamamen birbirleriyle etkileşim ve iletişim içinde olduğu belirtiliyor... Yani bugün tükettiğimiz sebze, meyve, kahve, kakao, badem, kiraz, erik, incir, ayva, elma gibi çok sayıda tarım ürünü arılar ve çok sayıda böceklerin katkılarıyla üretilebiliyor. Ayrıştırıcı canlılarla doğadaki atıklar geri dönüşüyor. Kirlilik önleniyor ama deniz ve kara ekosistemlerindeki canlılar İnsan kaynaklı yıllık karbon salımının %60'ını atmosferden geri alıyor diyor Ataç. Kar doğal karbon yakalama yöntemleri yani. Evet doğal karbon yakalama. Aslı olan bu zaten. Biyolojik <gülüyor> çeşitlikte hızla yok oluyor diyor. Ve ısınma böyle gidersek birleşmiş milletler iklim değişikliği tahminlerine göre zaten 3 dereceyi bulacağını da sık sık söyleme fırsatı bulmuştuk. Burada da geçiyor gene artık gerçekten bir haber. Yani e, mesela karada yaşayan memelilerin yüzde 41'inde yarı yarıya habitat kaybı yerinden yurdundan olacak yüzde 41'den bahsediyoruz karadaki memelilerin bundan bahsetmiş Ataç ve koruna, koruma altında olan alanların yetersiz olduğu en az yüzde 30 seviyesine ulaştırılması gerektiği ama bu konuda da bir yeterince alınıyor mu? Emin değilim hiç. G7'de de daha yeni okuduk bu sabah da. Değinme fırsatı da Yani dünyanın en güçlü ekonomileri, en büyük ekonomileri işte Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya artı Japonya. Piroşima'da toplandılar ama ne gazdan ne kömürden çıkış için tarih verebildiler. O yüzden de çok durum bahametini korumaya devam ediyor. E bu bahsettiğiniz bu temanın biyoçeşitlilik raporunda Türkiye ile ilgili bir paragraf var. Orada da bazı verileri paylaşmışlar diyorlar ki 3.497 e, endemik o e, 97'si endemik olmak üzere 12.000'e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye tür zenginliğine paralel olarak yaşam alanları yani habitat çeşitliliği açısından da Avrupa kıtasına kıyasla son derece eşsiz demişler. Korunan... Evet, yücel de bunu sık sık ne kadar endemik bitkiler bakımından Anadolu'nun özellikle benzersiz bir yer olduğunu da sık sık dile geçiriyor zaten. Evet ve buradan korunan alanlara gelmişler. Yani Türkiye'nin biyoçeşitliliğindeki zenginlikle korunan alan arasındaki farktan söz ediyorlar. Korunan alanların ülke yüz ölçümüne oranı yaklaşık %8,69'muş sadece. Çok düşük bir oran diyorlar. Yani bu biyoçeşitliliği koruyamıyoruz. Evet. %10 bile değil yani. %9 ya bile Ömer değil. Ömer abi on bile değil ama %90 olsa ne olur ki? O korunan alanları korumuyoruz tabi Evet mısın? tabii. Bir evet. de da, onu da söylemişler. Evet. Yani yani o, o da laf şey, biraz. O da ne olacak? Evet. Evet. evet yani şifeci bir rakam. Ben dikkatimden On Özdeş'in hatırlatması iyi oldu. Yani Türkiye yüksek, yüksek çeşitliliğe ve korunan alanlarla ilgili son yıllardaki artışa rağmen dünya ölçesi, ölçeğinde biyoloji çeşitlik ve habitat kategorisinde 180 ülke arasından 178. <gülüyor> sırada yer alıyormuş. İnanılmaz yani. yani sondan en zengin alan e, koruma açısından sondan ikinci geliyor yani. <gülüyor> Kimmiş, yani? Diğer iki ülke onları çok merak ettim. <gülüyor> bir de yani kağıt üzerinde sondan ikiye. Yani hakikaten şimdi biz mesela... <gülüyor> Aslında sonda izliyorsun yani evet böyle bir şey yok. Ee, yani böyle bir değerlendirme kriteri yok. Biz tamam kağıt üzerinde var bir takım alanları koruyor gözüküyoruz. Belli belli bir takım alanlar korunuyor gibi de gösteriliyor. Ama velakin işte konuşuyoruz geçenlerde çıkan yasa yani ormanlarda her isteyen her istediği yere enerji tesisinden tutun bilmem neye kadar yapabiliyor. Turizm, bilmem ne, işte Fasilis örneğini yaşadık işte korunan alan daha ötesi var mı mesela? Evet Onun doğru. De... Orman alanı konusunda da zaten e, bu konunun uzmanları bunun tam bir intihar felaket olduğunda dile getirdiler yani. Orman. Ya Şey biliyoruz işte mesela e, der, Dersim'de Munzur Vadisi'nde aşağı yukarı her yer Milli park Ama bir türlü HES yapımından vazgeçilmiyor ki. Yani bütün milli park içinde HES var, baraj var, maden var. Şimdi yine işte turizm tesisi yapmaya izin verdiler, enerji tesisleri yapmaya izin verdiler. Yol zaten geçiyor gidiyor. Ona kimse bir şey de diyemiyor. Böyle korunan alanlar, ya yani hepsi korunan alan olsa ne olacak diyor insan gerçekten. Bu kadar hikayeden rakamlar ki. Evet, sırf bunlar yüzünden bizim biyolojik çeşitliliğimizin %70'i tehdit altında. Yani korunan alanlardaki insan faaliyetleri de dahil buna. Onları da işin içine koyuyoruz. Bütün bu korunan alanlarda da Türkiye'nin toplam biyolojik çeşitliliğinin altında tehdit altında. Niye? O bölgedeki korunan alanındaki su rejimine müdahale ediliyor. O bölgedeki ormana müdahale ediliyor. Dağda maden açılıyor, yol açılıyor, bilmem ne açılıyor. Habitatlar bölünüyor, habitatlar parçalanıyor, Canlılar suya ulaşamıyor, su borulardan akıyor, bilmem ne. Dolayısıyla yani durum çok vahim bir de evet, gerçekten. Evet vahim. Bununla mücadeleye devam. Süreyi bitirdik maalesef hemen ama konuşmanın sonu gelmeyecek maalesef yani çok ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız mücadeleye devam demekten başka çare görmüyorum hoşçakalın hoşçakalın görüşmek üzere